Görsünüm, da, ki, bozsun, ya. evet. Yaratılan her varlık Yani meydana gelen her varlık Ne sebep ile Ne için meydana gelmişse Ortaya geliş sebebini geliş sebebini ortaya koyması onun tabi ve fıtri ibadetidir. Yani ibadet dendiği zaman sadece bizim anladığımız şekilde yatmak kalkmak suretiyle dua okumak, teslim çekmek suretiyle olan ibadet değildi. Gerçek olan ibadet hak o bahayde hangi esmasını meydana çıkarmayı dilediyse onun o şekilde meydana çıkması Fıtri ibadetidir <gülüyor> Kul veya başka varlıklar ha, Neyi dilemişse Hangi isminin Zuhurunu dilemişse Onu bir şekle büründürür Bir renge boyar Bir varlık verir ona Meydana çıkarır İşte o meydana çıkıyorken Ve meydana çıktığı andaki Görüntüsü onun gerçek ibadetidir Fıtri ibadetidir işte insanda hem bu fıtri ibadet vardır hem de irade ibadet vardır. İnsanın insanlığı fıtri ibadette kalmayıp iradi ibadetini faaliyete geçirmekle mümkün olur. Eğer fıtri ibadet bizim üzerimizde hüküm sürüyor ise yani hak bizi belirli bir esmasını ortaya koymak için çıkardıysa, biz sadece o durumda kalmış isek, hakkın muradı bizde sadece öyle kalması değildir. İnsan olmamız dolayısıyla bir sürü emirleri vardır ayrıca. İşte biz o emirlere uymayıp kendimizi gerçekten tanımaz isek, sadece fıtri ibadetiyle kalır isek, işte bizim çok zararımız olur. Aradaki fark, fıtri ibadeti iradi ibadetle destekleyip gerçeğine, yaşantının gerçeğine geçmek. Zaten ibadet, muhabbet, medih ve senanın hiçbir yönden başkasına yapılması mümkün değildir. Başkası yok ki, başkası yok ki başkasına yapılsın. Hatta ibadeti saneme, yani bir puta olanın hakikatte ibadeti samet, samededir. Zira sanemin varlığı samettendir. Şimdi sanem denen şey puttur. Evvelce Arapçada putlara sanem ismi veriliyor genel olarak. Sanemin yani putların sametten gelmesi dolayısıyla puta yapılan ibadet aslında samede yapılmıştır. Yani Cenab-ı Hak avadayken samadiyetinden, samadiyet özelliğinden bütün bu alemi meydana getirdi. Dolayısıyla putlar dediğimiz varlıklar da samadiyet kaynağından meydana geldi. Ahadiyetten yani sırf yokluk ava hükmünden, ahadiyetten samediyete ilk tecelliyle varlığa dönüşmeye başladı. İşte bu samet kaynağında bütün alem meydana geldi. Samediyetten vahidiyete indi, vahidiyetten rahmaniyete, rahmaniyeten rububiyete. ruhumiyete, ruhubiyete melikiyete indi. Dihayet bu efal alem meydana geldi ve görüntüler, yaşantılar meydana geldi. İşte efal aleminde ve mane aleminde, esma aleminde bilinen, hissedilen, duyulan, anlaşılan, görülebilen nice varlıklar varsa kaynağı Samet'tendir. Onu belirtmek istiyor. İsim birbirine uyması dolayısıyla işte Sanem'in varlığı Samet'tendir. Sanem'e yani puta ibadet eden gerçekte Samet'e ibadet etmiştik o da hakkın zatı varlığıdır. Bütün varlığın Allah'ın varlığı olduğunu bilene bu durum malumdur. İşte Arif bu manaya vakıf olunca ne kendinin mukayyet bir itikadı olur ne de başkalarının itikadına duhur eder ya da inkara gider. Şimdi bir insan <gülüyor> bu düşünce tarzını gerçekten benimsedikten ve yaşamına adapte ettikten sonra herhangi bir yerde kusur bulabilir mi? Herhangi bir yerde eksiklik veya fazlalık bulabilir mi? Ve bu yaşantı hakkında fikir sürebilir mi? <gülüyor> en azından lazım olarak düşünürüz. Ama gerçekte süremez. Eğer sürüyorsa kendisi daha fark alemindedir ki farklılık hayatını yaşıyor. Kendini de farklı görüyor ve neticede karşıları da farklı olarak müşahede ediyor. Eğer kendini bütün olarak müşahede etmiş olsa karşıya ayıramayacak kendimize. Zira her şey emirlere bağlı olup emir ve iradenin dışında bir şey olmadığını anlamış oldu. La mevcuda illahu yani mevcudat odur. Beyin-i Arif her kişinin mazhar olduğu isim tecellisi itibariyle itikat ve hallerini adabıyla yerli yerinde gördü. Her kişinin Masarı olduğu isim tecellisi itibariyle Cenab-ı sonsuz isimleri, bu isimlerin her birerlerinin zuhur mahalli olacak. Çiçek isminin zuhur mahalli bonca açılır, çiçek olur, meydana gelir. Orada biz onu çiçek zannederiz. Fakat Cenab-ı Hakk'ın çiçek isminin mazharıdır orada meydana gelen. Gül deriz mesela. Gül de hakkın gül isminin mazharıdır. Bunun gibi bütün varlıkta ne kadar isim varsa Bunlar hakkın isimleridir <gülüyor> ama biz bunlara o varlığın ismidir diye o varlığı sahip çıkarırsak hakka haksızlık etmiş oluruz. Gerçek sahibine hakkını teslim etmemiş oluruz. Dolayısıyla sorumlu oluruz. Bu işte. i̇şte varlıklardaki, bütün varlıklardaki tek varlığı müşahede edip varlıklar hükmüyle isimlerinin zümreye geldiğini müsaade ettik vahdete götürülmesi lazım. Tevhid-i Değil. Evet. Bir zerre yerinden kayıp oynasa alem harab olurdu başlamaya. Şimdi burada bir zerre dediğimiz bir parça maddi olarak bir parça yerinde oynamış olsa alem baştan aşağı harap olurdu diyor acaba bu sadece madde boyutunda mı? düşünce yapımızda gerçek olanı eğer biz düşünemezsek kopukluklar bırakırsak arada boşluklar bırakırsak tevhid düşüncesini gerçeğiyle idrak etmemiz anlamamız mümkün olmaz o yıkılır gider Alemin yokluğu şöyle dursun. Bize lazım olan bizdeki idraktir, düşüncedir. Bizim alımız odur çünkü. Alemin kıyameti kopsa ne olur? Kopmasa ne olur? Ama biz gerçekten yaşamımızı düzgünce sürdürürsek bu kıyametin kopması ona vız gelir. Evinin yanması ona hız gelir. Arife şu ayet-i kerimenin da aşikar olur. Demin işte evet. geçtiği gibi. Hangi yöne dönerseniz Allah'ın beşini görürsünüz. Çünkü aslında tek bir yüz vardır zaten. Göller varlığına nispet ile izafidir. O her an yeni bir şandadır. 55'e 59. Düsturunca mertebeler ve makamlar vardır. Her makamda bir olur ve her mertebede ayrı bir yüz gösterir. İşte bunları biz ayrı ayrı zannederek ayrı varlıklar varmışçasına hüküm ortaya süreriz. Aslında hep tek varlığın değişik hallerde zuhura çıkmasıdır. Her yüzde ayrı bir güzellik, her güzellikte ayrı bir aşk her aşkta ayrı bir ganze, her gancede türlü ve işve, her işvede türlü oyun, her oyunda türlü naz ve her yerde de türlü avaze gösterir. Onun için aşık, kararsız, tutkun, divane olur bu halleri idrak ettiği zaman. Sonra geçer o kararsızlığı başka da o hale geldiğinde. Şimdi burada bütün anlatılanlar zannediyoruz ki biz insan için söylenmiş sözler. Aslında insan için değil, bütün varlıkta geçerli olan hükümlerdir. Türlü türlü hallere ve sevdalara uğrar. Kah, ve celal bastarı. Sıkıntıya girer. Kah, bast, zevk, şek ve safai cemal masarı olur. Huzurlu olur. Kah, nazla, kah, niyazla sıfatlanmış olur. Değişik değişik işve ve nazlarla daima aşk halinde cil ve şive gösterir. Ve bunların hiçbirini arif reddetmez. Karşısına ne türlü suret ve şekilde çıkarsa çıksın, ne hallerle hallenirse hallensin, gerçekten karşıdaki varlığı tanıyorsa, onun hallerine aldanmaz. Aldanmak şöyle dursun, tasdik eder. Bu budur diye tasdik eder. Hal böyle olunca, aşık kendini nasıl belirli bir itikad ile ve hal ile kayıtlasın, İmkan var mı buna? Kayda düşmek varlığı tek yönüyle tanımaktır. Kayıtsız olmak ise varlığı tüm yönleriyle tanımaktır. Sevgili hangi yönden, hangi sıfat, hangi libas, hangi şiveyle kendini arz edip cinvekar olsa gaflet etmeyip diyor değil evet. Döndük değil mi? Evet. Bu ikisi miydi? Evet. Sevgili hangi yönden, hangi sıfat, hangi libas ve şiveyle kendini arz edip, tilvekar olsa, gaflet etmeyip, Kendini bir yüzüne, bir yönüne kayıtlamaz ve her yüzden onu müşahede eder. Tek yüze bağlanıp kayıptı olanları dahi mazur görür. Görüş dairesi geniştir. Bilir ki kayıtlanmak dahi ilahi şunattan biri, esmadan bir ismin lüzumluluğu icabıdır. Nitekim Kur'an'da Rabbil İzevkut Aleyhisselam'ın ağzından bu gerçeği şöyle nakletmiştir. Mâ min dâbbetim illâhü ve ahizun binâsiyetiha inni Rabbi alâ asrâtın müstakîm 11.56 Yeryüzünde hareket halinde olan bir varlık yoktur ki Rabbim onun alnından tutmuş olmasın. <gülüyor> Rabbim onun alnından, perşeminden tutmuş olmasın. Götürmektedir yani. Muhakkak ki Rabbim sıratı mustakimdedir Bu ayet gerçekten bu manalar ile ilgili ayetlerin ağırlık taşıyan ayetlerinden bir tanesi. Yeryüzünde hiçbir varlık yani yürüyen, hareket eden yani seyyalleşmiş, içtekilleşmiş bir varlık yoktur ki Rabb'in onun ağlından perçevinden tutmuş götürmektedir. Nereye götürmektedir? Muhakkak ki senin Rabb'in sırat-ı üzeredir. Doğru yola götürmektedir. Ama her biri her bir tarafa gidiyor. Nerede doğru yol? Sırat-ı bir tane değil mi? Ha işte... Hangi ismin masarı olmuşsa o mahal, hangi ismin özelliği ortaya çıkacaksa o mahalde, onun sıratı o ismin istikametindedir. Diğerine göre ters olsa dahi. Kırmızıyla siyah ayrı renk değil midir? Ama ikisinin de ismi boya değil midir? İşte kırmızının kırmızı olması, kırmızılık özelliğini ortaya vermesiyle, Siyahın da siyah olması, siyahlık özelliğini ortaya koyması dolayısıyla isimlenir. Aslında boyadır. Doğrudur, Şimdi geliyor oraya. Erli, i̇şte Rab denilen e, boyut bütün varlığı tesirinde tutan genel bir isimdir. Bütün varlık Rabb'dan alır gerçeklerini, yaşantısını, hakikatini. İşte Rab'ın sıratı ı müstakim üzeridir demesi, o yerde neyin olması gerekse onu meydana getirir ve o yönde onu kullanır. Yönlendirir. İşte her varlığın kendi istikameti kendine göre sırat-ı Yalnız yine demin belirtildiği gibi bu fıtri ibadettir. Eğer insan Rabb'in hükmü altında kalırsa bir yerde suç işlemiş olur. Çünkü sen Rabb'in kulu değil Allah'ın kulusun. Rabb sana eğer hükmediyorsa sen orada bağlısın, kayıtlısın. Çünkü insan kayıtsız bir varlık olarak, yani çok geniş manada bir varlık olarak meydana gelmiştir. Rabb'in sınırlı hükmü altında kalırsa işte suçu orada durur. Diğer varlıklarda suç olmayan şey insanlar için suç sayılır. İşte onun için evvela Rabbini tanıyacak kişi Rabbinin hükümlerinin üstüne çıkacak. Allah'ını tanıyacak ve o şekilde harekete sürdürecek. Yani gerçek ibadetine geçecek. Eğer Rabbinin hükümlerinin üzerine çıkamıyorsa o emir kuludur. Rabbinin emrindedir. Eğer Rabbinin hükmünün üstüne çıkıyorsa, o Rabbuna emrediyor demektir. Yalnız bu kelimeyi yanlış anladın evet, evet. Genel olan Rabb'a, evet. Rabbül Erbaba değil, Çok kendinde, iyi. kendinde kendini yönlendiren Rabb'ın hükmü altından çıkması, onu hükümsüz bırakmasıdır. Çünkü onun gerçekteki hükmü, meydana geliş sebebi Rabb'ın hükmü nedir? Yani sebebi Rabb'ıdır. Fakat kemale erdikten sonraki yaşantısı Rabbinin hükmünün dışına çıkmasıdır. Eğer Rabbinin hükmünün dışına çıkmazsa sınırlı bir yaşantılıdır. Ama insan sınırsız bir varlıktır. Çünkü Kõnavı Hakk'ın e, isimlerini en geniş şekilde yansıtacak bir mahaldir. Eğer kendine has sınırlı bir mahalde sadece Rabbinin hükmünü ortaya çıkarır, yansıtırsa o kendini çok küçük bir kapasiteyle kullanmış olur. Herkes bir ismin mazharı zuhur yeri olup o ismin tasarrufu ve iradesi altındadır. İşte bunun iradesi altındadır demesi o isim onu terbiye etmektedir. Orada. Cemal veya Celal Hadi veya Mudil hangisi olursa olsun o ismin sıratı müstakimindedir. Hangi ismin mazharı ise o ismin doğrultusundadır onun da sıratı mustakimi olur doğru yolu olur. İnikatlar dahi böyledir. Bir şahsın itikadı diğer bir şahsın itikadına göre eğri görünürse dahi o şahsın zatında vasar olduğu ismi itibarına göre onun sıratı mustakimi olur. Mesela yayın doğruluğu eğriliğindendir. Yayın yay o olabilmesi için yani yay ismini alabilmesi için, yay görevini yapabilmesi için biraz eğri olması lazım. O eğridir diye biz onu düzeltirsek düz düz yaparsak ondan yay olmaz. Yay denmez. Yay olması için eğri olması lazım. Şubuğa göre o eğridir. Ama kendine göre doğrusu onun eğriliği doğrusudur. Yani onun eğri olması onun doğru olmasıdır. Kazandı. Eğriliğiyle olması vasfı kazanıyor. Dolayısıyla eğri olması onun doğruluğundandır. Yani çizgi olarak doğruluğundan değil, kendi yaşantısı itibariyle doğruluğundandır. Yani Görmeyecek. Yay vasfı kazanması bu kadarıyla. <gülüyor> Galalet, model ismine göre doğrudur dalalet, modele göre doğrudur. Hadi ismine göre eğri görünse bile Dalal, dalalet ismi hadi'ye göre eğridir ama dalalet kendine göre doğrudur. Çünkü dalalet ismi ortaya çıkmazsa ne hadilik çıkar ne e, diğer isimler meydana çıkar. Yine de bütün bu isimler kendi özelliği yönünden doğrudur. İşte Arif bu manaya vakıf olduğundan kimsenin dinine karışmaz. Karşısında birisi gelse, türlü türlü ibadetler etse, puta tapınsa, ne türlü ne şekilde hareket ederse etse, ne türlü konuşsa hatta ne türlü konuşsa bunlara hiç karışmaz, müdahale etmez. Ancak akla bu vakamda şu sual gelebilir ki, bu suale kader sırrına vukufu olmayan cevap vermekten acizdir. Ehli ise bilir. Sual şudur. Cümle ibadetler ve diğer haller ilahi isimlerin gereği olduğuna kulun bunlarda bir seçeneği olmadığına göre herkes bulunduğu hal üzere mecbur durumdadır. Bu da zorlama olur. Zorlama ise zulümdür. Zulümdür. Cevabı şöyledir, bu sual tahkik edilip incelenirse, hakikatte iki asla dayandığı görülür. Birincisi şudur, mahiyetler önceden yapılmış değildir. İkincisi de şudur, ilim maluma tabidir. Bu iki asla bu kufası olunca, imkan dahilinde kadar sırrını anlamak mümkün olur. Diyerek, burada keselim. Çünkü bu bir hali karışık. Karışık. Devam. var hani hep biliyoruz ya. Hazreti Peygamber e, bizlere üç türlü ilim bıraktı. Hazreti Peygamber bizlere üç türlü ilim bıraktı. Bunun bir tanesi Kur'an-ı Kerim. Bir tanesi hadis-i kutsiyeler, bir tanesi de hadis-i şerifler, şerefli hadisler. Bütün Hz. Peygamber'in bizlere bırakmış olduğu ilim bu üç kategori içerisinde toplanmış mizyetten. Ancak şöyle bir soru aklımıza gelebiliyor gelir de bu üç ilmin üçü de aynı kişinin ağzından çıktığına göre niye sınıflandırılmış? Bir kısmına ayet Kur'an denmiş, bir kısmına Hadis-i kutsi denmiş. Bir kısmına da Hadis-i Şerif denmiş. Bunların hepsi bir kişiden zuhura geldiğine göre niye bunların hepsi Kur'an, hepsi Hadis veya hepsi Kudsi Hadis değil de böylece üç gruba ayrılmış. Yani şimdi deniyor ki Kur'an-ı Kerim ifade ve mana olarak Allah'tan gelmedir. Yani manası ve ifadesi Allah'tan gelmedir. Hadis-i Kutsi'nin manası Allah'tan, ifadesi Peygamber'den gelmedir. Hadis-i Şerefler ise hem manası hem ifadesi, yani söyleniş tarzı Peygamber'den gelmedir. İşte onun için bu üç şekilde toplanmıştır deniyor. Gerçekte bu böyle fakat bunların da dayanmış olduğu bir nokta var ki onu da bilmemize yarar olacak. Şimdi ne deniyordu? Kur'an e, manası ve ifadesi haktan. Evet ama Hazreti Peygamberin ağzından çıkıyor yine de. Ya demek ki demek ki e, Kur'an-ı Kerim okuyorken Hazreti Peygamber öylece kendinden geçmiş vaziyette onu söylüyor. Artık orada Hazreti Muhammed diye bir varlık yoktu. Hakkın kendisi kendi olarak kendi kelamını ortaya koymaktadır. İşte manasının da ifadesinin de haktan olması direkt lahut aleminden ortaya gelmesidir. <gülüyor> yani e, esma ve efal alemiyle ilgili olmadan direkt lahut aleminden efal aleminde zuhura çıkmasıdır. Yani, ara katlara uğramadan direkt aziz peygamber ismi altında hakkın kendisinin beyan ettiği hakikatlerdir işte manası ve ifadesi haktandır denmesi bunu anlatıyor. Lahut aleminden yani e, sıfat aleminden başka ifadeyle de hakikati Muhammedi denen mahalden bir başka ifadeyle de. Hadis-i kutsi ise manası haktan lafzı peygamberden yani mukaddes yerden. Kudsiyeti dolayısıyla mukaddes yerden. Orası neye göre mukaddes? fiiller alemine göre mukaddes olan yer esma alemidir. İşte hadisi kudsinin e, kaynağı esma alemine dayanır. Dolayısıyla esma aleminden efal alemine geldiği için manası haktan ifadesi, zoru, efal aleminden yani aziz peygamberdendir. Yani hadisi kutsi dendiği zaman en alt tabanı esma alemiyle ilgili ilmi belirtir. Belirtir. Hadis-i şerifler ise tamamen efal alemiyle ilgili olduğu için genelde lafzı da ifadesi de manası da aziz peygamberdendir. Yani kendi varlığındandır. Yani birimsel varlığındandır He, diyelim. Beşeriyetinden demiyelim de kendi gerçek birimsel varlığındandır. Hı. Hı. İşte hadis hadiseler var arasında. işte yani sonradan zora gelen şeyler var arasında. Dolayısıyla işte e, fiiller aleminde yaptığımız bütün emir ve nehile hadis-i şerif olarak karşımıza çıkar. Gerçi Kur'an'da da hadisler düzeyinde yani fiiller alemini ilgilendiren ayetler var. Hem çok var, yüzlerce binlerce var. Fakat esas kaynak zat aleminden geldiği için orayla ilgili. Kaynağı orası olduğu için orayla ilgili. İşte bu sebepten hadis-i şerifler Fiiller alemini ilgilendirir ve fiiller aleminden meydana gelir. Hadisi kutsi ise esma aleminden fiiller alemine gelir. Kuran kerim ise zat aleminden efal alemine gelen ifadelerdir. Diyerek böylece burası. Evvelce kaldığımız yerden devam edelim. Neydi mevzumuz? Kaza ve kader hakkındaydı. Beyan edilen bu iki aslı iyice anlamak icap eder. Bunlar iyice anlaşılınca Allah'ın yardımı ile kader sırrını kısmen de anlamak mümkün olur. Çünkü bu iki asıl bu mevzuda anahtar mevkiindedir. Yukarıdaki iki aslın birinden mahiyetler diye söz edildi. Mahiyet sözünün ifadesi cümle eşyanın ilahi ilimdeki suretleridir. Henüz ilim mahallinde olup zuhura gelmemiştir. İşte cümle eşyanın henüz zuhura gelmeyip ilahi ilimdeki suretleri mahiyetlerdir. Mahiyetlerin diğer adı da diğer bir adı da ayağını sabitedir. Hakkın ilmi zatının aynıdır. İnsanı kamil içinde bu hal Böyledir. ve bu itibarla ilim, zatın aynısıdır. O mahiyetlere Cenab-ı Hüda'dan feys, yine onların zatında olan istidat ve kabiliyetlerine göre zuhur eder. İtikat ve diğer hallerde böyledir. İsyan ve küfür, iman ve itaat, istidat ve kabiliyetlerine göre ezelde ne talep etmiş ise o şey ona fez olarak verilmiştir. Mesela buğdayın istidadı gene buğday bitirmektir. Arpanın istidadı arpa, darınınki de darıdır. Diğer şeylerde buna göre kıyas edile. Eğer arpanın dili olsa ekiciye itiraz edip "Benim için buğday yapmadın" dese ekçinin cevabı "Senin istidadın buydu." olur. Ayrıca arpa tohumundan buğday uymak ahmaklık olur. Bu izahlara göre her nesnenin mahiyeti ve ayan sabitesi ezelde Allah-u Teala'nın ilminde ne hal ve hususiyet üzerine bulundu ise ve hangi ismin mazhariyetine düştüyse zuhura geldiğinde de her birisi kendisinin ezeldeki sıfatıyla aşikar olur. İlmi ilahinin onda bir tesiri yoktur. Kur'an-ı Kerim'deki fel müdebbiratı emran işleri yerli yerince yapıcılardır. Hükmüne göre arif olanlar bu sırra vakıftırlar. Hadd-ı zatında bilinen şey ne hal üzere ise ilmi ilahi o vecih üzerine alakalı olur. Hangi ismin ve sıfatın mazharı ise zuhuru öylece gerekir ve öyle de zuhur eder. İşte ilim maluma tabidir demekten maksat budur. Kaza demek bütün eşya ilmi ilahide ne şekil ve ne hal ile takdir olunmuşsa toplu olarak o şekil ve halde hüküm olunmuştur demektir. Kader demekse her varlığın istidadı gereğince sonradan olacak tafsir üzere yavaş yavaş his ve şehadet aleminde zuhur etmesidir. Yani zamanı geldikçe o şey istidadı gereğince zuhur eder demektir. Soru Buraya kadar yapılan izahlardan anlaşıldı ki kişinin bütün halleri gerek iman ve itikat, gerek küfür, gerek hayır ve şerrin ne zamanda nasıl zuhur edeceği o şeyin istidadı ve kabiliyetine göre lisana hal ile haktan talep etmesine göreymiş. Hepsi istidat ve zati kabiliyetlerine göreymiş. Hatta sözlerimiz dahi Hakk'ın yarattığı ve yaptığıymış. Albukî İstida, istidadı dahi veren haktır. Bu da cebir olmuyor mu? Cevap Cümle tahkik ehlikatında istidad yapılmış ve yaratılmış değildir. Zira mahiyet yapılmış olamaz. O mahiyetin istidadı, kabiliyeti ve bütün halleri de yapılmış olmaması gerekir. Mahiyet, ilmin suretlerine derler ki henüz onda yapma ve yaratma yoktur. Herkesin ayağını sabitesi neyi gerektiriyorsa onu yapmaya mecburdur. Kader sırrı böyle gerektirmiştir. Her şey istidada bağlı olduğunu bilir. Kendisinin mahiyeti ve Ayağını sabitesi ve istidadın ne yöndeyse ona muhalefet edemez ve ondan geçici olamaz. Kendisinde zamanı geldikçe yavaş yavaş zuhur edeceğini bilse de bilmese de zuhur edeceklerdir. O zat kendi istidadının noksan olduğunu anlarsa elem çeker. Yine haddi zatında hiç cevir yoktur. Cebir iki kısımdır. Kabule şayan olan ve olmayan. Kabule şayan olan şudur. İlahi emirlerin cümlesine uyup yasakları terk ettikten sonra kendisi için bir fiil ve kudret ispat etmeyip cümlesinin haktan bilmek. Cümlesini haktan bilmek. Kabule şayan olmayan cebir ise kul bütün günahları işler. Ne emirleri tutar ve ne de yasaklardan uzaklaşır kendisinin işlemiş olduğu fesat ve şerri hakka isnat eder ve bu halinden edep etmez. Kötü olan bu cebirdir. Bu makamda sual ve cevap çoktur. Ehline malumdur. Deyip geçiyor. Geçiyor ama aslında burada iş biraz karışmış. Yani tam açık, vuzuh bir şekilde ifade edilmemiş. Ancak işte genelde anlaşılabilmesi için böyle bir sistem içerisinde anlatabilmişler. Aslında gerçekten de kader bahsi e, İslam'ın içerisinde en zor anlaşılması en güç olan bahislerden bir bahis. Bir Sofiye sormuşlar şu suali Hakk'a zulüm isnadından nasıl kurtuldun? O da şu cevabı vermiş mülkünde Kendinden başka bir varlık koymadım. Cümle mülk onun olduğuna göre zulüm kime ve nasıl olur? Mülkünü dilediği gibi kullanır. Bu mevzuda söylenenler kafidir. Diyerek burasını böylece kapatmış. Bir de misal veriyor. Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kapısında hizmet ederdi. Rivayet olunur ki 10 sene gece gündüz yanlarından ayrılmadan hizmet ettim. Yaptığım işler için bir kere bana niçin yaptın veya niçin yapmadın demedi dedi diyor. Hazreti Resul'ün hareketleri kader sırrına kemaliyle, vukufları dolayısıyla böyle oluyordu. Hazreti Şeyh-i Şeyh Ekber, Nefat kitabında der ki, Hatta Teala peygamberlerinden yaptıkları davet zamanında bazı esrarı gizlemiştir. Bunlardan biri de kader sırrıdır. Zira istidadı küfre ve kötülüğe meyyal olana, davetin faydası olmayacağına vukuf hasıl olunca davet emrinden aciz ve kararsız kalır. Davet emri tamam olup da kafir, münafık, mümin ve salihler belli olduktan sonra bu sırrı bildirmiştir der. Şimdi İslam dini içerisinde bu kader bahs bahsinde genelde ee, dört ana kaide belirlenmiş. Yani dört zümrenin kader hakkındaki düşünceleri kabullenilmiş geniş çaplı. Bunların bir tanesi ki en başta olanı ehli sünnet ve cemaat zümresinin kabul ettiği kader bahsi. Kader bahsi ve hükümleri. Diğeri bu <gülüyor> Cebriler diğeri yani üçüncü sırada olan Cebrilerin kader hakkındaki düşünceleri ha, bir birisi de Mutezilerin kader hakkında düşünceleri ve bunların dördüncüsü olan da tasavvuf ehlinin kader hakkındaki düşünce yapıları, belirtileri. Aslında bu dört düşünce tavrıda bulundukları mahalde geçerli. Yalnız burasını iyi anlamak lazım. Bulundukları mahalde, ortaya koydukları esaslar geçerli, yerli yerince. Ama bir altta veya onun bir üstünde dökülsüz kalıyor. Çünkü e, nüfus ettiği yer, bulunduğu mahal sadece. İşte kişi e, belirli halleri yaşayıp da yaşantısını genişlettiği derecede nerede bulunduğunu bunlardan anlayabilir. Ehl-i sünnet ve cemaat <gülüyor> kanaatine göre deniyor ki bu en geniş kapsamlı olandır ve en sağlam olandır. Diğerlerinde kayma ihtimali vardır. Eğer e, ayağını sağlam basmamışsa yani güçlü bir temele oturtmamışsa o görüşünü, düşüncesini kayabilir. Gerçi fikir olarak doğrudur fakat fiil olarak yanlıştır. Yani o yaşantıya gelmemişse. Allah ezelde daha yukarıda da işte e, yazdığı gibi ehl-i sünnetin kararına göre baz göre Allah ezelde levh-i mahfuzda bütün varlıkların nasıl hareket edeceklerini bildi ve yazdı. Allah her türlü hali meydana getirdi. İyilikleri de kötülükleri de meydana getirdi. İnsanlara bunları bildirdi ve insanı mükellef ve serbest bıraktı. Dolayısıyla kişiler, yani insanlar yaptığından mesul oldu. Olur. Yani ayrıca diyor. Yani Allah kulunun kötü olmasını istemez. Fakat onun daha evvelden nasıl bir hareket tarzıyla hayatını sürdüreceğini bildiği için onu evvelden yazdı. Yoksa bunu böyle yapacaksın diye yapmadı. Yazmadı. Diyor. Dolayısıyla diyor burada e, zorlama cebir yoktur. Ve <gülüyor> kul yaptığından sorumludur. Mutezile de bir başka yönden kader bahsine giriyor. Allah ezelde hiçbir şey yaratmamıştır. Kullar fiillerini yapmaktadırlar. Kul kendi fiilini meydana getirmektedir. Allah kötüyü yaratmamıştır. Kul yaptığında serbesttir. Doğrudan doğruya yaptığı fiilini kendi meydana getirir. Yani bir üst taraftan ona yazılan bir şey yoktur. Der. Kul müstakildir. Dolayısıyla sorumludur. Yani birincisi de Allah evvelce yazmıştır kader vardır. O zaman zaman tahakkuk eder. Kaza olarak yazar. Kader olarak tahakkuk eder. Zamanı geldikçe tahakkuk eder ve kul mesuldür. Diğerinde ise, mutezilede ise, Allah ezelde hiçbir şey yazmamıştır. Kul yaptığından sorumludur ve ne yaparsa bunun karşılığını verecektir. Üçüncü cebri tabakasının düşüncesi ise, şurada da işte bir nebze bahsettiği gibi kul fiilinde mecburdur. Kul yaptığı fiilde mecburdur. Bunun dışına çıkamaz. Yani kendisine ne emri olunmuşsa onu yapmak mecburiyetindedir. Bunun dışına çıkamaz. diye Genelde böyle bir düşünceleri vardır. Dolayısıyla kul mesul değildir der. İşte ıı, tasavvuf ehli de diyor ki Cebri'ye yakın bir hükmü vardır tasavvufun. Ama Cebri hükmünde değildir. Eğer Cebri ile aynı görüşte olsa o da Cebri'ler sınıfına girer. Tasavvuf ehli başka bir ehl. İşte tasavvuf ehli de bunların hepsini kabul ediyor. Bunların bir tanesi fiiller aleminde yaşayan kimse için geçerlidir. Yani ehli sünnetin ortaya koyduğu vaz ettiği kaideler bir kimse efhal alemi düzeyinde hayatını sürdürüyorsa onunla hükümlenmesi lazımdır. O kaideyi kendine benimsemesi ve o hükümler içerisinden çıkmaması lazım. Eğer bir kimse esma aleminde yaşıyorsa Mutezili, Mutezili hükmünü düşüncesi orada geçerlidir. Eğer bir kimse sıfat aleminde yaşıyorsa orada e, sıfat aleminde yaşıyorsa bu cebrilik hükmüne girer. Yalnız bizim anladığımız manada mecburiyet hükmüyle değil. Cebrilik yanlış anlaşılıyor biraz. Heh. Heh, işte e, sıfat aleminde yaşayan kimsenin hali mecburi bir hale girmiş hükmüne girer. Ama hüküm hüküm olaraktır. Gerçekte mecburiyet yoktur. Anlama dolayısıyla, anlatma dolayısıyla mecburiyet hükmü konuyor işte aslında cebrilerin vermek istedikleri yaşantı sıfat aleminin yaşantısıdır ama kendileri bunun farkında değillerdir. Farkında olanları da vardır ayrıca tabii olmuşlar ki bunu buraya koymuşlar yani kaide olarak koymuşlar ama kulaktan duyma olanlar oraya gelmeden bunu kullanmaya kalkarlar ve kendilerini mesuliyetten kurtarmış zannederler evet. ki bu tamamen iflas etmiş bir haldir. Işte kayar ayakların kaydığı yerler buralardır. Çok zor işlerdir. Yani gerçekten bunları yerlerine oturtup da oraya göre amel etmek çok zor iştir. Ne diyor? E, kul işinde mecburdur diyor. Yukarıda da ne dedi? Hani Sofya'ya sormuşlardı. Buranın en güzel cevabı budur işte. Bütün anlatılanlar işi daha çok karıştırmaktan başka bir işe yaramaz. Bir Sofya'ya sormuşlar şu soruyu: Hakka zulüm isnadından nasıl kurtuldu? Şimdi Evet